Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor. Modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler macera dolu bir Salı sabah maceradan öte kar var her tarafta. Ve yani o her yerde kar başlar arkasındaki gibi değil. İğrenç kar yani bildiğin hayatlar ya bakar. tamam mı? o kadar değil. Abartacak ya bir şey Ya hakikaten ya. Ankara beyaz takımları çekti diyebilir miyiz? Bakıyorum lastikleriniz <gülüyor> <gülüyor> kalite. Kabak lastiklerin feryadığını duyar yok. <gülüyor> ne oldu? Tahsin'e mi geldin? Ne yaptın? Yo kabak lastikler. Ee, gördüm arabayı. Belli arabayı zaten neredeyse iki arabalık park yerine koymuşsun. <gülüyor> çıkışında kimseyi rahatsız etmeyeyim diye. E, çıkışında bizleri rahatsız etmeyeceksin o zaman. Hakikaten adeta ince gibi gibi arabaları yan yana dizmişiz. Gören varlığa. Şey araya mı girdin Fahir? Araya girdim. Ben de özellikle arayı bana bıraktın zannettim. <gülüyor> yok canım niye bırakayım özellikle arayı sana? Ben otopark konusunda biliyorsun e, hassasiyetlerim tabii ki var ama o tip bir hassasiyetim yok. Benim onunla ilgili bir, bir takım şeylerim var, batıl inançlarım var ama bir yere bağlayamadım. Yani... Şu anda sadece hoşuma gitme noktasında. Hangisi? Aynı yere onu? giden üç adamın yan yana park edebilmesi. Hmm. Mesela bizim evin önünde de ikimiz bir gele yan yana park edince o hoşuma mi? gidiyor ama onun bir de uğurunun bir şeyinin olması lazım. Diyorlar. <gülüyor> o o ödüllendirilir hani. Evet. Tamam, sen, şey sen not tut. Hani böyle bir ne kadar defan falan filan diye böyle bir şey. Şu kadar sayıda biz yan yana bıraktık diye. Heh, onu zaten ama sonradan şeyini alırım karmasını tamam, alırım hoş de. bir espri geldi aklıma üçümüzün fotoğrafı vardır ya böyle oktay demircinin benim kısık gözler kısık gözler fotoğrafı kısık gözler kısık gözler gözler, kasket ve tütün <gülüyor> adlı değil <gülüyor> mi? Evet. değil mi? Tablomuz. O onu tab paylaşın Twitter'dan ya. Ya evet onu. Bilmiyor. Onu bir paylaşalım. Kısık Paylaşmadığımız yer kaldı mı? Kasket ve tütün adlı Evet bay. Aynısının arabalı, arabalı versiyonu. Sanki şu anda dışarıdaki fotoğraf öyle bir şey gösteriyor bana. Aynısı. Bak Ege'nin arabanın kısık gözler. Hakikaten senin arabanın böyle bir, bir kasket. şey. Kasket. Bir kasket. Ben de. Sen de tütün. Tütün. tütün. Vay be. Niye tütünmen oluyorum abi vazgeçtim ya. Böyle İstersen Kenan diye. olsun tütün yerine. Onun kısık gözler. Kasket ve Kenan. Sen fotoğrafı hatırlamıyor musun ya? File. Kenan İstersen neydi? Kısık Kişi başına düşen 2 200 özellik var zaten. Ya tamam. İstersen kısık gözler kamşo ve inşaat olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tek işli bir fasa lazım. <gülüyor> Buyurun efendim. Neyse. Buyuralım, buyuralım. Ankara'da buyuralım. E, kar 20, Bir yatacağız, kalkacağız. 20 santim kar olacak. O gün uyuduk. Bu akşam. Evet, onu ben bir uydurdum gibi geldi ama aslında. Bir, kalktık, bir yok, yok, bir gün öteledim onu. Yok, bu kar beni korkutan kar. Bu korkutan kar, Ürküten kar diye de geçer egeci. Yani kır kır kır diye yağmıyor çünkü. Böyle vele un un yağıyor da böyle vele. Şey. Biz ona beyaz ölüm derize geçim. Hakikaten beyaz ölüm kokoyun. <gülüyor> ben tepemizden e, koku ünlü e, ya e, yok. İçim bulandı. Vallahi, pis, pislikler. Pis, pislikler pis. pis. Ağzımı yıkayacağım müsaadenizle. Üç parmak kurallarına uygulamayı unutmayın. Unutma bak üzere. Şimdi New York'ta başlayan bir operasyonlar vardı biliyorsunuz. Hı -hı. New York operasyonu olarak geçer. Evet. E, yani hep böyle görüyorduk ya yok metroları biniyorlar böyle donları seyahat ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Böyle bir takım eylemler. Aa, eylemler ben onların web sayfasını buldum. Bir dolu video var işte ne bileyim donsuz geçeceğiz metroda donsuz gezeceğiz. Şöyle yapacağız bele yapacağız ama hiç şöyle şöyle bele bele yapacağız diyenlerin ne kadarı acaba bunun belesini yapmışlar. Valla çok kalabalık kişiler yapıyordu benim izlediğim videolar. Tamam yurt dışında kalabalık kalabalıktan... Öyle bir güç alma hadisesi var. New York'tan sonra İstanbul'da da gerçekleşti. Ee, bu hoşumuza gitti. Metropolde her yıl metroda pantolonsuz yolculuk eylemi düzenleyen Improve Everywhere adlı grup ee, bu yıl İstanbul metrosunda da boy gösterdi. Improve <gülüyor> dışından... Everywhere şube mi açmışlar böyle? Improve Everywhere İstanbul şubesi <gülüyor> hizmetinizde. Evet, ben de öyle biliyorum. İstanbul nerede çıkarılıyor pantolon tam olarak? Tam olarak, İstanbul metrosu özelinde konuşursak... Yani, turnike'den tam, geçtiğin andan itibaren... ...pantolonsuz, serbest. Öyle Ama mi? Tabi. Bunların, benim bildiğim bir yerde buluşuyorlar. Bir tane orada onların lideri var. Improv Necati Müdür... Muammer diye biliyorum o ben. O şey yapıyor megafonla... <gülüyor> Donlar eldireceğiz değil mi? Evet hadi herkes istiyoruz çok daha... Herkesin İngiliz... donu aynı olmayabilir diye bağırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Benimki kırmızı arkadaşlar diyor. Freedom orada da yine... E, ...anahtar kelime freedom dediği andan itibaren pek herkes... yerde olduğu gibi orada da freedom evet e, Taksim'de buluşup metroya binen ve Levent istasyonuna giden kızlı erkekli kadınlı kızlı e, e, grup. metro hareket etmeden bir iki sorun var benim buyurun e, şimdi pantolonlar çıktı çıktı bunlar ee, ne yapılıyor katlanıp kadın, kadın torbaya erkek... konup yanında naylon foşetlerle yok, mi geziyorlar ilk sınıf sırt çantası var ben fotoğraflara şöyle bir baktım zaten o, o çantada tersi, beninkilerde de fotoğraflarda bir tane sırt çantası yok ya bir tane bir adam O zaman tuttular. o fotoğrafı çeken kişi tutuyor çantayı fayır. Ha evet olabilir. Yani evet, olabilir. o tip bir şey olabilir. Ee, ama biniş serbest ve pantolonsuz metroya. Nasıl? Serbest tabii canım Tabii ücretsiz Çünkü freedom Freedom, freedom dediğin andan İki bade Paroluk freedom Hatta 45 dakika içinde Ankara'da olsa bu Niye Ankara'da yok o zaman ya Aynı donla bir şeye daha binebiliriz Bu imkan neden Ankara'da yok Ankara... Soğuk diye mi yani ya bu Ankara... Ankara... Buz diye mi Hakikaten şu Ama İstanbul'da sanki ımıl ımıllı Bir havası var da sanki Sanki ee, Yana <gülüyor> yani. Hayır yapma ben sana kart alırım <gülüyor> 20'lik kart alırım tamam <gülüyor> Sen sinirlenme <gülüyor> <gülüyor> ya olmuş dövmüşler mi? <gülüyor> Vallahi çıkarmışlar Levent İstasyon'a La diye kızlar erkekli grubu Diğer da böyle o diye Hayretleri çek böyle izleyenler var Peki böyle öncesinde böyle bir de... uyarı yapılıyor mu? Temiz çamaşır giyiniz ve lütfen ee, Böyle evinizde evet. giyeceğiniz şeyleri giyiniz Tabii, Oktaycım, nasıl Televizyon ki... karşısında giyeceğiniz şeyleri giyiniz Falan gibi bir uyarı var mı? Tabii ki doktora giderken nasıl ki Temiz iç çamaşırlarımızla gideriz Değil mi Egeciğim sen daha iyi Veya bir mesela ameliyat olacaksak ne yaparız bir güzel duşumuzu alırız. Ben her gün temizliği çamaşırıyla çıkıyorum. Ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz Oktay. Hiç belli olmaz. Ya tamam biz her gün temizliği çamaşırıyla çıkıyor oluyor ama bu adamlar ayrıca eyleme gidiyorlar. Yani... Buradan sen herkese de o tavsiyede bulun. Herkes lütfen her gün temizliği çamaşırıyla herkesin her gün temizliği çamaşırıyla giydiği bir ortamda diyorum. Tamam. Neden? Neden peki? Neden? Ne olacağı Çünkü belli, olacağı belli olacağı olmaz Oktay. Ne olacağı belli olmaz. Aman ha. Amana ona dikkat etmem lazım. Memlekette improvcu eksiği vardı. Da onu oldu. da hallettik, onu da hallettik çok güzel oldu. Ee, gerçekten e, daha da kalabalık olacağız demişler. Ben gerçekten hani New, arada... York'ta, New York'ta falan bak da İstanbul'da iki kişi görüyorum ben. Bakarsan. Ya bir kural olması lazım buna. Yani tek kural, yani tek kural pantolonu çıkarma koymama bir şey olması lazım. Tek ha. kural kuralsızlık oktay. Bu nasıl? Bunu beğendin mi? <gülüyor> onu çok Aa, beğendim. Bana hakikaten çok ilginç. Çok beğendim demek ki Burada de iki kişi ben. girer bir kişi Hiç çıkar. çıkar. <gülüyor> o da güzel bir kural olabilir. Yalnız bu improvcuları New York'ta bir dövüyorlar. Kim dövüyor be? Ya işte bir tane bahsediyor. gözleriyle dövmekten bahsediyorsun Yok. yoksa. Bunlar sadece donla dolaşma şey yapmaları. Bir tanesinde de mesela şey yapıyorlar. Star Wars maskeleriyle falan biniyorlar. Hani bu. Star Wars'ın yeni çekilenlerinden bir tane gıcık bir yaratık vardı ya car car. <gülüyor> bir tanesi o maskeyi takmış böyle biniyor. Ebebidibidibidir. diyor yapıyor. Sen böyle bilgisayarın karşısında şuna bir tane geçirecek yok mu derken oradan çok güzel bir e, abimiz. de bir abimiz. Buna bir tatlı geçiriyor. Ondan sonra da üçü de böyle geçirip Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir sonraki istasyonda hızlı onlar, bir Ben indiyor. sana söyleyeyim onlar şerbetlidir ya onlar dayak kaldırır vallahi yemin ediyorum hiç şey yoktur yani Onları yediği dayak zaten her metroda oho günlere gelinceye kadar daha doğrusu bu pantolonların fora edilmesinin <gülüyor> sebeplerinden biri şeydir yani daha çocukluk yıllarına falan dayanıyordur daha o zamandan vardır. Böyle çocuk yıllarında bir iki tane yemişlerdir mahallede arkadaşlarından görmüşlerdir bu tür şeyleri. Yok canım, şehre bir hayat katıyor. O da sonuçta indirin de onları. Ya bizim slogan da Hayatını hayatın renk... sesini aç biz radyo programının O zaman biz niye böyle yapmıyoruz? Neden biz böyle yapmıyoruz? Hayatın ya sesini hay... sıyır. Olabilir. Ha, olsa mesela o zaman olur. Tabii canım yani işte New York'ta başlamasının sebebi de o değil mi? Bir yoğun bir sıkıcı hayatımızı şenlendirelim pantolonları indirerek diye. Ben sokakta donlu dolaşma fikrine tamamen e, katılıyorum ama bu soğukta değil. Hayatta şimdi böyle ya hayata sen, renk katacaksın falan filan de donla dolaştır benim. Bunun bu bir mevsimi yok ki sen bu dönemde dolanma. Ama yani birileri de dolanıyorsa ona da hak ettiği değeri ver. Ben ne ne tip bir meklentisi var? Yere göğe bu adamları. Evet Helal yani. olsun. Süper süper yapıyorlar. Helal olsun ama bu soğukta yarın öbür gün cırcır cır olur. Olur, olur. Mevsimini güzel seçeceksin Metroların arkadaş. sıcak olduğu memleketleri seçiyorlar zaten bu elimi yapanlar. Yani metrodan turnike'den geçtirmeden hemen önce ve geçtikten hemen sonra diye biliyorum ben. Şey, bu arada dünyanın en genç öğretim görevlisi belli oldu. Türkiye'den mi? Değil, Almanya'dan. Almanya'dan geliyor. Kimmiş o? Kimmiş o? 11. sınıf lise öğrencisi olan Lemle ne oldu şaşırmadınız ya bilemedim. Ne, ne tepki vereceğimi bilemedim ben. Ne öğretmeni... baş mı diyeceğim arıyor mü diyecektim onu bilemediğim için ne öğretmen olduğu hakkında bir tahmininiz var beden hmm. Ee, hmm. uygulamalı bilimler fakültesinde uygulamalı yapı teknik enstitüsü yapı teknik enstitüsü dedi <gülüyor> Enstitü olarak kendisini öğretmen Doğru, enstitücü olarak. Enstitücü olabilir. Enstitücüdür tahmin ediyorum. En sütü de olabilir. E, bu bir flash gelişme olduğu için hemen girip çıkacağız bu habere. Bir bakarak olsunlar. Bir, bir, bir bakarım. farmasötik Biyoteknoloji, Kütte Spektromesi konusundaki dersleriyle tanınacak. Bundan sonra tebrik ediyoruz Tabii canım. En güzel meslek bu ya. E, kendinizi tebrik ediyoruz. Bir tebrik edeceğimiz isim de yine e, Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek olan... Can the Bonomo. Can Bonomo. Ee, Can Bonomo Artı 18 adlı dizide de rol almıştı diye Herkes Can Bonomo'nun bir özelliğinden Bahsediyor Ülkecenik bütün özellikleri bir araya getirirsek Niye erkek gene Sanacağız. Ben onu anlamadım yani Kıraç'ın gitmemesine Çok sevindim Can Bonomo'ya Tam sevinemedim ne yalan söyleyeyim İşte zaten en başta söyledik biz bunu ya Erkek gitmesin diyerek Erkek gideceğini netleştirmiş olduk Çünkü sebeplerini de söyledik biz Erkek gitmesin bir kadın evet. ama gençten bir i̇şte. erkek güzel bu biraz havalı bir çocuk Evet, biraz havalı bir biraz çocuklar. havalı bir şey gibi diyor. ama öyle bir şey yani bir havası vardı şey gibi böyle Hani su gibi yakışıklı denilen değil, bir çocuk değil, olsa gene değil. şansı var neydi? Hızır tipi var biraz hızır hızır. Belki hızırlıkta çünkü kızlar biraz böyle hani serseri tipi sever ya. Ha. Oradan belki serseri de değil bakacağız. Bunda hızırlık var böyle tam serseri. Hızır mı yani. Ya hızırca. Sen <gülüyor> tam... Kaza, kazada öldüler <gülüyor> Hı, ya. Ya. Tam yakışıklı dediğin kim mesela bir örnek ver bakayım? E, tam yakışıklı ve yarı yakışıklı. Yani mesela size tam yakışıklı e, benim tarzım veya George Clooney tipi bildiğin yakışıklı. Ha, yani. Yarı Yeri yakışıklı dediğimiz. Yeri yakışıklı böyle biraz hafif rock and roll falan. Mesela örnek isim Red Red Red Mesela gene tam yakışıklı şey bu Twilight'taki çocuk. hani benim çizgime yakın yakın evet. Veya işte gene bana benzetilen öbür. Yeterli. Yeterli. Teşekkür ederim. Hadi yani aşk çizgini... severdeki dedi. Anladık. Hınzır, şey. hınzır modeline bir tane örnekler hınzır. Hınzır modelinde örnek e, hınzır Ali. Hınzır Ali ve Jumbo'mu <gülüyor> çıktı şimdi de. <gülüyor> Dicambu onu mu patlatalım o zaman sabah sabah güzel oldu değil patlatalım mi Patlatalım o zaman Dicambu onu mu <Sessizlik> Onu genç kızlar yalnız seviyor Egeci mi öyle? Seviyorlar canım Vallahi genç seni linç ederler linç ed döverler seni ona donuna şey monuna bakmadan seviyor Herki belki biraz cırmalarlar o kadar Atiye kıraç silah hanne yener Ne demişler? Yani Süper bu isimler bu isimler geçerken Canbunu mu aradan Birçok isimden çok ee, iyi bir şey olmuş gibi geldi bana. Şuradaki isimleri şöyle bir alt alta okuyunca. E, Kıraç, Sıla, e, Hande Yener. Valla Sıla gitse güzel olurdu. Hande Yener Sıla gitse güzel olurdu fikrimi duydum. Hande Yener sünnetlere duydum. gitsin, düğünlere gitsin. Sıla güzel. Sıla. Efendim Atiye çok güzel. Can Monova birazcık mesela o şey gıygıyıcı çocuk kazandı ya. Mesela onda, Hı, kemancı çocuk. Kemancı çocuk. Fadi, o da mesela. Kemal çalanı da gıygıyıcı dedin ya Ege. E, o Tarih onu yazacaktır. Hede hede hede. Gıy gıy gıy. Hede hede. Tabii Aha. tam keman da çalmıyordu Doğru. Tipi, tipi düzgün de o yüzden kazandı mesela o da. Bakayım çambonamaya. Bak mesela Lena'ya bak. O Yalnız da iki sene gözüküyor. sonra tipi tipinin düzgün olduğunu itiraf ettiğine Çünkü Eurovision o yarışmadan sonra ben hatırlıyorum. Ne o yamuk yumuk bir adam diye böyle bir laf etmiştin çocuklar. Azerbaycan ve Baycan nasıl birisi kazanmıştı onların şeyini? Evet. Çift olarak kazanmıştı. Çift olarak evet. Güzel evet. miydi onlardı? Çok güzel. güzellerdi. Kız mıydı? Kimlik. Erkek miydi? Nasıl? Kız erkekliydi. Yani iki kişiydiler. Biri kız bir kız bir erkekliydi. Valla biz de hatırlamıyoruz ama neyse ya bu. Valla herkes, kimisi çok me memnun olmuş, kimisi bu kim ya falan hiçbir fikrim yok. Güzel güzel. Bence ya. memleket adam lazım olan şeydi. Can mu gidiyormuş? O ne da? Zaten çok güzel bir gerilim oldu ya Kim gidecek ki nasıl gidecek falan Eurovision'un biraz tadı kaçtı ya Heyecanı kaçtı bu heyecanı Bu yeni sıra anlatçılarımızla Ayakta tutuyoruz çok güzelmiş Jambonu veya Atiye çok, ikisi de çok güzel olurdu Bence güzelmiş hadi bakalım Sen ne düşünüyorsun Fahir? Hayırlısı olsun diyorum Hayırlısı Sen biraz olsun. sevmiyorsun galiba bu Jambonu Jambonu yok severim Severim de anlaşamayız kendisiyle Husumetimiz var Günaydın Günay aydın ay, dın, dın Günay ay, ay, ay, dın. Birkaç bir insanlar modern devam ediyor Radyoların yeni açanlar varsa günaydın diyelim onlara bir kez daha buyursunlar efendim Neler oluyor dünyamızda hmm, Las Vegas'daki de teknoloji fuarında bu yılki e, İnce taşınabilir bilgisayar ne deniyor bunlara Ultrabook deniyor <gülüyor> ultrabook var mı? <gülüyor> Hocam Ultrabook'larda büyük indirim var. Ee, ultrabook e, sosyal medya tabanında internet televizyonları olacak. Ben de e, olacak. öyle bir şey yapacağım. Ne? İnce böyle her yere taşınabilen Ultraput. <gülüyor> Putlarımız var isterseniz burada da UltraPut Put mu istiyorsunuz Ultrabook mu? Ultrabook. Ee, iPhone'ların ve iPad'lerin kullanıldığı e, bir sürü cihaz vitrine çıkarken... Akıllı fırın büyük ilgi görür. Fırızga yani. Evet, fırızganın çok değişikliğini çıkarmışlar. Akıllı çıkarmışım. fırın mı? Akıllı ay, fırın... ay fırızga. Ay fırızga diye hakikaten çok ben de görünce şaşırdım. Böyle ip ince bir şey ama aynı zamanda fırın aynı zamanda içini gösteriyor ondan sonra hakikaten neler neler yapmış adamlar çalışıyor. Ya Aa. tamam akıllı olabilir de akıllı fırın denmesin ya? Akıllı fırını 25 sene önce söylenmedi mi? <gülüyor> İç görünen bu. İç görünen fırın çok güzel fikir değil mi İç görünen fırın gibi ocak gibi de bir yandan bir tuhaf bir şey yapmışlar yani. İç görünen fırın ne ya. Yukarıdan yani, bakınca okuyorsun. mı? Hepsi yukarıdan görünmüyor mu söz olarak? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. bütün <gülüyor> fırınlar hepsi koyu koyu ya. Hep Yok, koyu koyu. Film çekiyorlarmış. Açık, açık olan da var canım. Var mı ben? Ha, ben değil. Kullanıcılar yapıyor onu. Olmuş mu? Hayır. Niye, şey Normal fırını alıyorsun ya. Hemen evet. gidiyorlar. Bir güzel çektiriyor. bir film çektiriyorlar oraya. Yemin ediyorum var ya, cincik gibi oluyor bütün fırınlar, fıstık gibi oluyor. Spoiler taktı lan adam var ya yani. mutfandaki fırına. Neler neler. Her bir işe yarıyor mu? Tabi üstüne basıp durabilirsin. <gülüyor> Hayır gerçekten ya. Ayrı dinamik olan Oluyor tabi, yukarıdan basarak oluyor arabaya. Ha. Yerden affedersiniz Basar arabanın demiş. arka tarafına konulur ya affedersiniz. Sen buna arabanın, basarak ol ben geliyorum demiş. Ha, arabanın gerisine konulur ya bu. Anladık Fahir ne Tam gerisinden ne olunca üstten böyle bir <gülüyor> basarak olunur. Anladık Fahir. <gülüyor> tamam fayir. mı? Yani. Bu ondan sonra... <gülüyor> Hayır diye açıklıyor Fahir. istediğin kullansaydın da o cümle o kadar etkili olmayacaktı onu da söylüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse bir şey yapmışlar bu iPad'lere gitar şey vardır ya aplikasyonu. Evet. Onu sen iPad'i gitarın kasaya çıkar oraya lah diye yerleştir. al sen ah. iPad gitar işte. Orada istediğin gibi çal, çaldığın kadar öde. <Gülüyor> Vallahi ne teknoloji fuarı. Ulan bir kaçırıyoruz. Bir ülkemizde şöyle bir teknoloji fuarı. Fuara gitse kim fuara gidiyor ben onu anlamıyorum ya. Kumarhaneye gidelim. Fuar varmış diyen var mıdır orada? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ultra put parasının genel tek kolunu canavar yanlış. değilmiş. Yanlış. İsim yanlış da ondan ya. Belki buluş çok güzel de akıllı fırından mısın ya? İçini gösteren fırına. Başka bir şey dersin. Bir akıl şeyi yok ki o şeffaf Hı. fırında. Hayır vardır canım. İçini gösteriyordur da. Hakikaten de akıllı olabilir. Ne akıl bekliyoruz fırında ya? Nasıl ya? ya? Ne de... bekliyorsun yani? Çok bir zeka da beklemiyorum fırında. İşini mi yapsın? Kendi kendini temizleyen fırın diye bir şey var değil mi? Ya o da var. bana bir... Nasıl? Bir bakıyorsun içinde böyle bir... <gülüyor> o, kalaya, o kalaya güzel güzel şey yapıyorlar. Kendi kendine gözleme yapan fırın varmış. E i̇şte bak İçi ben ona kadın akıllı fırın böyle. derim. Hiçbir hiç malzemeyi koymadan içine bir gözleme veriyorsa bir fırın ben, i̇şte ona, ona, fırın ben ona akıllı ben derim. Ben ona gerek yok bir sipariş verse yeter ve bir günde bir onun şeyini görelim. Dışarıdan ya. sipariş ya. mi? Dışarıdan, dışarıdan sipariş veriyorum. Akıllı mi? fırın diye ben ona derim ya evde açacağız bir şey yok. sipariş vereceksen fırın almana gerek yok ki Fahir. Yani başka bir şey al. İşte akıllı fırın alıyor. İşte akıllı fırın abi benim ne oldu? Telefona bağlıyorsun. Ha outsource yapması var yani. Bakacak mesela. hizmet alıyorsunuz. Dolaptan çekin yapacak. Baktım malzeme yok. Eve gelmişim. Benim sağlık kontrolüm. Ben çünkü az önce lavaboya gitmişim. Oradan benim aç olduğumu anlamış bu. İdrarından. Baktı. İdrarımdan midrarımdan. Ondan sonra lak diye. Bu, bu Kapıyı bir açıyorum. Dürüm lazım. Kuşka kuşkaş gelmiş. E o zaman ne yapıyorum? Oh diyorum ya. Oh be. Nihayet diyorum yani. Fırına gel diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Oktay sana da. <Gülüyor> Yani Üşüyorum yok SkyBalker. <gülüyor> Ve hiçbir şarkı, hiçbir sohbet, hiçbir dostluk beni ısıtmayacak gibi geliyor. Yani sadece kombilerin sonuna kadar açıldığı, efendim ne sistem varsa hepsinin fişteklendiği bir yer olması lazım. Seni daha da e, üşütmek istemiyorum ama haklısın. Ee, 2011 yılında gişede batan Hollywood 2012'ye süper başladı. Niye ha. battı canım? Diye... Aa, gerçi ben 2011'de şöyle bir... Hiç sinemaya ilk gitmedin film ki. Hatırlamıyorum ya. E, gitmedin. 2011'de mi? Evet. Düşünelim. Bakayım. Şöyle bir düşünelim. Aa şeyin sevgili e, Leonardo DiCaprio'nun o unutulmaz filmi. Ama bir o vardı o da bana o kadar Neydi enteresan o? geldi. Leonardo DiCaprio. filmi şiyan. ne? İnsepşiyan. İnsepşiyan. Ama. Ama canım ya yani bir değişik bir Koskoca bu. Christopher oğlum <gülüyor> <gülüyor> kalkıyor bilmem kaç... <gülüyor> Çok yaşa faiz. Hep beraber. Ee, çalışıyor, şey yapıyor. Biz de aman diyoruz programda. Şuna bak. Ha. Laf. Laf. Bizimkisi de laf. Ya esas esas demiş 2012'de patlatacağız demiş Hollywood. Esas demiş aha demiş bu film demiş. Korkunç, 100 yılın en korkunç filmi. Şeytan. İşte benim en korktuğum <gülüyor> film geldi galiba. Vallahi öyle ya. Bu gazetelerimize girdi. Sevgili 30... dinleyiciler Daha bakın. İlk hafta 34,5 milyon dolar hasılat elde etti. Ee, Görülmüz tehlike ee, bir milyon dolar. <gülüyor> Ama şeytan 34 buçuk milyon dolar. Şeytan, şeytandan bile. Ben şöyle ya. dedim, Bürge'ye şunu söyledim filmi fragmanından sonra. Beni dedim idama mahkemeseler ve sabah mesela altı asacaklar. O zaman 4'te falan sabaha doğru seyredebilirim bu filmi. Çünkü nasıl baktı sana Bürge? Anlıyorum dedim. Yani bir şey demiş yani. O füni korkusuyla iyi. benim yaşayabileceğim bir iki üç saat var yani. Daha fazlasını benim vücudum kaldıramaz. O kadar korkunç diyorsun. O fragmanda. kadar korkunç. Vallahi ben korkunç bir fragman dünya üstünde yok. Sen hatırlıyorsan. E... Girdi mi gösterin Pazartesi yok daha girmedi. Pazartesi günü söyledi ya Ege bize bunu. Ha. Yani bu aynı cümleyi. Yani, evet. yani böyle değil de saatli, Farklı... saatli falan vermemiştim size. Küfürlü müfürlü konuşmuştu hatta. <gülüyor> evet. Son bir haftam olsa son dört saatinde izlerim falan. Belki izlerim falan demişti ya. Ha. İdamlı midamlı konulara hiç girmemişti. Doğru. <gülüyor> Çünkü adamı nasıl anladığım bir kadarıyla saat falan vermiş. Evet. Sabah altı buçukta idam. Ne konuştum yani e Ne konuştum özel bir tercihim var mı sabah 6.30 Yoksa biz mesela akşam <gülüyor> yemeğinden sonra diye düşündük <gülüyor> burada cellatımla da şey diyorum yani şey gün sana kalsın Bana kalmayacağız çünkü ortadan. Yani o zaman ben e, Bu filmi izlemek için bir kanım kaynamıştı Ege'nin bu lafıyla Ben mutfakta. o filmin yasaklanması yani hakikaten... için elimden gelen her şeyi yap. Artı kırk yapacağım o filmi. Artı kırk mı? Artı kırk, eksi kırk bir. Olur mu ya? Ben o zaman seneye ben şey altına, zan altına giriyorum. Valla altı kırk... Çünkü ben Konu şimdi... nasıl buraya geldi? Ya hayır abi sonuçta riskli, <gülüyor> riskli yaşlardayız. <gülüyor> tamam yani kırk yaş üstte riskli yaşlara girer Film'e ben gitmeyeceğim ama başkaları da gitmedi. Çünkü saf saf gidecek. Aa korku filmi varmış yallah falan diye böyle gidecekler. Ondan sonra ne olduğunu bilmeden... Sonra o adamların asab bozukluğu dolaylı bir şekilde bizi etkileyecek. Yani Yok. gidecek uykusuz kalacak geceleri uyuyamayacak. Herkes Ya mevzu sıca... ne? Mevzu şeytan dedin. Tamam. Ne? Şeytan çıkarma mı gene? Bak, mevzu yani bu mu yani? Sanki üç günü şeytan çıkarıyormuş gibi. Niye ne kadar şey yapıyor? Bir... <gülüyor> yine şeytan çıkarma mı? Bu <gülüyor> konu yine bu döndü dolaştı gele şeytan çıkarmaya geldi. Ben onu hep yapıyorum evde. Yani şu Hollywood'un benim en sevdiğim tarafı bir şeyleri zorluyorlar ya. <gülüyor> bu filmde de şöyle bir laf geçiyor. Multiple Demons. Demons hmm. derken hocam. Demonslar yani paralel evrende yani. Bugüne kadar sadece bir şeytan çıkarılıyor. Buna birkaç şeytan kaçmış. Şeytan daha diğer, o, daha, o, daha korkunç bir şey var mı ya? Şeytan kombo var. Şeytan paketine girmiş. Şeytan bir beden içinde combo mu yapmış yani? Birkaç şeytan bir bedende toplanmış. Bir bedende toplanmış. Grup şeytanı ya diye düşün. Yani grup şeytan, şeytan diye böyle gariban bir grup. <gülüyor> <gülüyor> hey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Grup Şeytan evet şu anda Grup Şeytan üyelerinden <gülüyor> Çok güzelmiş. Biz bir de aynı hani şeytan çıkarma diyoruz da bu demon çıkarma aslında. Demon, yani demon. Yani demon derken démontay şeytandan... e gelir. Yani şey, demon'dan mı şey yaptın çevirdin? Şeytanın adamları ha ha demon demon yak bir takım şeyler. Yani daha korkunç bir şey, daha büyük asap bozukluğu. Yani şey. ne oluyor peki kardeşim? Çıkarırken bir hata alıyor da bir parçası içinde kalıyor. Ya Mesela ben, oluyor ya diş çekilirken kökü içinde kalıyor bir sıkıntı oluyor. Ben özetini anlatayım mı? Fragmandan anlatığım şeyimi. Ev, Anlat. bir, bir dakikalık fragman seyretti. Ben Bütün hayatımda işlemişsin. Bu kadar, <gülüyor> <değiştiyorsun gülüyor> kadar yani. etkilendim başka fragman olur Anlatsın ya anlatsın. Bir tane Anlat. hanım kızımız var. Evet. Güzelce Meme. Geç mi? mi? Bu ince belli. Exorcist'teki gibi mi? Küçük bir kız mı? Hayır mı? Yaşı kaç? Yaşı, yaşını söyle. Yaş kaç yaşı kaç? Yirmililerin başı, başı, başı diyorsun ama an. çok rahat, güzel. rahat da bir kız yani. Evet. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> bu bir yere gidiyor. Nereye gitti? Bir yere gidiyor? Parti Film, tipi bir şey mi? Avrupa'da da geçiyor olabilir. <gülüyor> ben onu baştan söyleyeyim. Avrupa biliyorsunuz Amerika'dan daha korkunçtur. <gülüyor> Ondan sonra, dünyaya coğrafik bölgeler haritası da bambaşka hale geldi. Bunun annesinin zamanında içine şeytan kaçmış. Tamam da annem de içine aha. şeytan. Aa o, o, kız, o kızın çocuğu mu yoksa bu? Dur bir dakika ya her şey <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> Yok yok, yok değil. değil. Ondan sonra bu da diyor ki zamanında diyor annem gelinde içine kaçtıydı diye ha, mi diyor? Yani şey diyor bu. Ne derler bu şeytan kaçtı değil de annem delirdi diyor. Ha, i̇çine an. şeytan kaçtı. Ben de diyor. Acaba tam onun işte delirdiği yaştayım. Acaba benim de içime şeytan kaçmış mıdır? Hemen Teomona şarkısı geldi valla fonda. Şey doktora diyor. Daha doğrusu ben de annem gibi delirir miyim diyor. Daha ortada şeytan yok mu? İnanmıyorlar. Genetik mucizesine inanan bir iyiyimdir. Bir ilirim diyor. da bak ya bir kızın <gülüyor> doktorla konuşmasıyla başlıyor. Fragman. Sohbete Doğru gel ya. Ki ben Hakikaten de annem korkma. gibi delirir miyim falan diyor. Evet. Ondan sonra yok ya delirmezsin sen herhalde <gülüyor> <gülüyor> doktor yok belki deliririm falan diye annesinin yanına giriyor bu. Ama o annesi zaman annesi hala da, hayatta. Hayatta mı annesi? Annesi hayatta hastaneye kapatmışlar yanına kimseyi almıyorlar. Ha, o hmm. zaman o egzorsisteki kız. Ondan sonra annesinin yanına giriyor annesi tamam, böyle. Tamam o egzorsisteki kız. Kesikleri birleştir kesikleri birleştir kesikleri birleştir diyen bir Bak, annesi çöderim, var. Ay, ondan güzel. sonra şu fonu bir kapat da öyle anlat ya evet, yetenekli korkunç olmuyor. Bir de bir, bir bir revert ver bir şey ver ya be, birader ya. ne biçim bir şey anlatıyorsun ya. Yani ya şu anda fail Teoman diyorsun sen çünkü ondan korkamıyorum ben. Annemin içine şey ...Seytan kaçtığı yaştayım dedi ya... ...hemen Teoman'ı... ...anladık temanı. onu anladık da... <gülüyor> Ben anlamamıştım. <gülüyor> Yine. Anlamamıştım. anladım daha beter oldu. Anladık anlamazlıktan <gülüyor> geldik. Ama korkamıyorum. Hayır, bir dakika ya. Dur ya. Evet, kesikleri, yapıştır, kesikleri yapıştır kesikleri yapıştır. Ondan sonra kesikleri, kesikleri yapıştır. yapıştır, kesikleri, kesikleri, yapıştır kesikleri, kesikleri yapıştır falan. Kesikleri yapıştır, falan. Anneciğim yapıştır, ne diyorsun kesikleri falan kesikleri derken. Kesikleri kadın yapıştır, kollarını bir açıyor. Kesikleri kesikleri kesikleri yapıştır, kesik kesik kesik. Sonra, yapıştır, sonra yapıştır, falan yapıyor. Bunu kızının odasından çıkarıyorlar. Sonra bir adam böyle Esas korkmuş tarafı o. Ben diyor hem ee, biz diyeyim, aynı zamanda kesikleri yapıştırıyoruz dini diyor. bilgilerimi teknolojiyle birleştirdim egzorsizmi bir sonraki level'a taşıdım işte kameralar falan kuruyor bir şeyler yapıyor onunla egzorsizm yapıyor gel diyor senden sana da bir bakarız diyor bir bakarak ya, olalım galiba, bu, bu ailesi... erken teşhis diyor ya erken teşhis çok önemli Doğru. Diyor. egzorsizm de birinci şeylerden biri annemin delirmesinin arkasında başka şeyler olabilir falan diye şüpheye galiba egzorsiste gidiyor egzorsizmden <gülüyor> değil geç kalmaktan korkmuş. o da diyor ki tamam sana diyor bir egzorsizm yaparız diyor şey, kralını yaparız hiç merak etme diyor ben çarşamba boşum diyor ama önceden sen gel birkaç tane şey izle diyor derler? yapıştır yapıştır değil ya Birleştir. Kesikleri yapıştır sonra da birleştir kesikleri birleştir kesikleri Ondan birleştir sonra kesikleri birleştir. Kaç kesikleri defa kesikleri. söyleyeceğini biliyorsun değil mi Fahir? 666 Aa, defa söylemen lazım. Kesikleri birleştir kesikleri birleştir kesikleri birleştir gidiyor, kesikleri birleştir kesikleri birleştir. Ondan sonra bu gidiyor bir tane egzorsizmini seyretle başlarına geleceğini bil diyor. Ha. Bir gidiyorlar bir tane kendisi annesini buluyorlar bir tane kızcağızı. Ha. Kendisi çok kötüydü aşağı depoya indirdik diyorlar. Böyle bir yatakta bir yorgan örtülmüş. Annesini <gülüyor> mi? Başka bir kadının, ya egzorsizm dışarıdan bir ha, egzorsizm O doktorun bize, başka bir hastası. Olsun. Ha, ha. Bir, bir örtü kesinlikle. var bir yatakta, bir açıyorlar örtüyü. Abbo! Hani böyle babaya el kaldıran kız çarpılıyor ya. Evet. Onun Babaya iki kere çarpılmış yapalım. kız bir daha çarpılsa nasıl olursa öyle bir şey düşünün. Kollar mollar falan böyle yok gibi bir şey olmuş. Hı. Ondan sonra... O ne diyor? Güney'e geldin Sara mı diyor falan bir şey diyor. Geldin Sara. İngilizce diyor bunu. Why? Why Sara? Why? Çok iyi oldu ya. Kız İngilizce şey anlatsana. Diyor. Kız <gülüyor> şey diyor. E bu benim adımı biliyor diyor. Ondan sonra sizin içinizde diyor bir değil birden fazla demon kaçmış. Aman diye. Ama. Abo. Demonlara gelisin. Ha Demonlar birbirine tanıyor aslında orada. Demonlar, Demo yaşasın demon kardeşliği. Şey gibi hani Kızılay'da vakonun önünde buluşulur ya bir zamanlar. Kızın bedenini vako yapmışlar. Öyle düşün. Kızılay vakonu kaldı Ege'ciğim. Kızılay'da artık yeni alışveriş. Nerede buluşuluyor? Kızılay'da. Artık Kızılay'da. Kızılay alışveriş merkezi önünde buluşuluyor. Orada Yeterli, adam izlersiniz. görmedim hiç. Dört kere, canım, dört kere bir markayı, iki kere başka bir markayı hmm. söyledim. Ben orada hiç buluşulduğunu görmedim ya. Daha yeni açıldı, iki Nerede hafta oldu iki ya. İki Onun, galiba, onun güzel karşısında... Güzel bir kahve yine... merkezinde buluşuluyor. Yok galiba. ya, onun yine karşısında yine üç harfli özel söylemesi kolay bir yer var. Ha, evet. Orada buluşuluyor. Orada, orada buluşuluyor tabii. Eğer hı -hı, hı. bu yanda buluşacaksan... Şey duruyor kaldı. mu? Eskiden onun tam beri yanında karşısında bir gökdelenin altında yer vardı hatta. Şimdi o market duruyor mu hala? Dur, duruyor. Ha duruyor duruyor. Ney? Belediyenin yanındakini. Ne Hayır oluyor? canım. Gima diyeceğim. Gima duruyor mu? Gima diye bir şey kaldı mı? Gima. Bilmiyorum. Gima durmuyor. Güdaş'ta Hayır. buluşurlar. Ay Güdaş'ta kaldık. <gülüyor> Nerede yani işte bütün değerlerimizi bir bir kaybediyoruz. Yani sonuçta güdaş. film çok korkunç. Bunları... Adı şeytan diye mi girecekmiş bize? Şeytan diye girmesin İçimdeki şeytan. <gülüyor> i̇çimdeki şey. Aslında içimdeki şeytanlar olması lazım bu senin anlattığın. <gülüyor> Demonlara Onu herhalde sürprize bırakmışlar. Herhalde. Ee, böyle bir şey sinema dünyası umutlu 2012 için. Kim yönetmiş bu filmi? Allah yöneten falan şey değil. Beğenmiyorlar işte. Fini kendi kendine böyle bir tane boş film varmış. Bir anda kendi kendine Ortaya şey olmuş. Ortaya çıktı diyorlar. Dönüşmüş. Evet, evet, evet, ee, evet. Onun dışında bir de madem sinema dünyasına girdik. Steven Spielberg'in War, War Horse. Yani Savaş Atı adlı filminin. O da yapılmış. Önceki gün. İngiltere'de, Londra'da. ...sinemada kırmızı halı konmuş. Tabii Steven Spielberg de gelecek diye. Kar yağdı çünkü. <gülüyor> Kayma olmasın. Anam diye böyle bütün ünlüleri o halde görmek istiyorum. Ve e, filmin oyuncularıyla gelmiş Steven Spielberg... ...ama tabii ki bir tane de roldeki atla gelmiş. Atla gelmiş premieri. <gülüyor> atla gelmiş. Ee... Modern sabahlar. Modern sabahlar. ...modern sabahlar... ne kadar coşkuyla yapıyorlarmış müziği ya... Böyle öyle bir nesilde büyüyoruz ki... ...herkes üzgün üzgün müzik yapıyor... ...bir sigortalı iş bulamadıklar gibi... böyle alıyorlar gitarları... ...bir elinde. bunalımlar, bir buhranlar... ...bir neşve yok, bir coşku yok, bir heceyan... <gülüyor> ...heceyan dediğim hezeyan, bir heyecan... <gülüyor> Müzik alanlar filanlar. E, MIT geçtiğimiz günlerde kuruluşunun 85. yıl dönümünü törenlerle kutladı ya Beybiler. Evet. E, orada da bir sürü değişik şekilde e, çalışmalar vardı. Değişik dediğim hani işte e, PR çalışmaları diye tabir edilen. Hı hı. E, gazetecileri. Gazetecileri davet ettiler. MIT'i e davet ettiler hı hı. ben onu biliyorum. İnternet bugün. sayfasında da bayağı bir yenilikler yapılmış. E, çocuk kısmında. E, çocuk kısmı ne diyeyim? ...işte çocuk diye bir kısmı var ya... ...Mit çalışanlarının çocuklarının... Yok, ...önebildiği yok. bir sitenin o kısmı mı? Hayır çocuk sayfası diye bir bölümü var MİT'in. Yeni. yeni. Eskiden yoktu. Abi. Herhalde yoktu. Ben de çok sık mitin sayfasına giriyor değilim. Hayır mazala bir şey olur falan filan sıkıntı olmasın diye. O çocuk sayfası bölümünde de Küçük Ahmet'in maceraları var. İsterseniz onun maceralarını bir göz atalım mı? Küçük, küçük Ahmet, Ahmet küçük mitçi mi? E, küçük mitçe Küçük Ahmet oluyor. Ahmet nerede? Mehmet'teki Ahmet ve Mehmet'ten hangisi büyüktü? Ahmet sorduğuna Ahmet göre evet. Ahmet nerede mi, Mehmet? Ahmet büyüktü değil mi? Evet, Erol Günaydın'la. Ahmet, gün evet, Ahmet büyüdü, ortaokullu oldu biliyorsun. Buradaki Ahmet o Ahmet değil. Değil değil. Evet. Bu Küçük iblis e, Ahmet'ten bahsediyoruz biz. Yani şey mi? Küçük Ahmet'in maceraları şey öğretmene söylenecek ne yapabiliyor? Küçükmişçi küçük olarak ne yapabilir? Işte bakacağız şimdi bir bakalım. Bir bakalım. Konuşanları tahtaya yazıyor. bizdik ee, bizdik. Yok yani, yani sen öyle değil. Yani, bu, Ahmet'in, o senin dediğin Ahmet'in okul maceraları. Zaten burada bu çok... Mit maceraları. mit maceraları. Gemisi batarak adaya düşen Ahmet neler yapmalı? Adlı bir oyunumuz var. Gemi, niye gemide Ahmet orasını bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Üstelik o küçücük yaşına rağmen... O, hiç bir, bu nasıl bir ebeveyni var? Analar, babalar Çocuğu, sizde nasıl yani... Gemiye koymuşlar. Gemiye koymuşlar. Çocuğun... Ne, yani çok saçma. Şu zamanımızda iyi okumazsan sanayiye veririz diye bir şey vardı. Bu çocuğu nasıl böyle bir şey Şimdi gemiye sizi, koyarız diye bir test. Sizi küçük çocuklar olarak düşünerek çoktan seçme e, şeyimize başlıyoruz. Da tamam. öyle mi tamam. Evet. Şimdi burada gemi batmış Ahmet adaya böyle yüzerek Gemi batınca annem babam da gemide öldü mü? Yok geminin batmış da tam da batmam. Yok anne, ya gemide sırf sen varsın. Annem babam beni gemiye koymuş. An anan baban seni An gemiye koymuş. Tabii evde anne baba. Ben anne o baba ilk inibim. önce adada şey diye bağırırım. Analar babalar sizde nasıl yürek var tamam, diye Tamam onu biliyoruz muhakkak. Onu diye... adaya iner inmez ne diye bağıracağımızı söylememiz gerekiyor mu Fahir? Bakayım gerekmiyor. Gemi batarken bağırmaya başlarım ben daha. Gemi batarken freedom diye bağırmaya geçeyim tamam mı? Çünkü o freedom'ın bir yerde nasıl bağırılacağını öğren <gülüyor> anlamam gerekiyor. E, bu Lütfen. arada Fahir sen söyleye geçmeden önce ben dinleyicilerimizden şey rica edeceğim de bilgisayar başında olanlar. Şu Yeni Dünya'nın en korkunç filmin Fragman. ismine orijinal ismi. Ben korkudan bakamadım ona. çünkü tweet yok. atar mısınız sevgili atar dinleyiciler? Mısır? Şu adamları bir izleteyim de benim de delirmediğimi görsünler. Hmm. İçimdeki şeytan diye geçiyor Türkçesi ama yok öyle bir şey şey Öyle bir film eskiden oynamış. Şimdi yeni bir tane exorcist filmi oynayacak. Hani böyle kadınla annesini şey yapmışlar falan filan böyle. <gülüyor> i̇şte oradan şey yapın. Telefonumuz e, gerek yok. Twitter'dan bize Modern Sabahlar ismiyle bunu Aha Vallahi bak Cebeli Tarık e, Fahir çok özür dilerim. Estağfurullah. Cebeli Tarık e, bize şöyle demiş e, fragmanı izledim. Az önce masamın altına girdim. Ihlamur içiyorum. Annemi aradım. <gülüyor> İşten beni o alacak diye gerçekten korkmuş. Ya işte ben demek engellemeye çalıştığım şeyin bilakis şeyi oldum. Müsebbibi ee, oldum. Evet yani. Tam. Ben şu anda çok heyecanlıyım. Bir an önce filmi izlemek Ya film gelsin hadi üçümüz beraber gidelim. Hayatta gitmem. Yemin ediyorum. The Devil Inside'mış. The Devil Inside. Oh. Olmayabilir. O mu acaba? Olmayabilir. Ya boşu boşuna korkmuşsunuz Cebeli Tarık. <gülüyor> yani... <gülüyor> Tabii korkulacak bir sürü. Yani... <gülüyor> dünyanın çeşitli yerlerinde ne filmler var onlardan <gülüyor> o, da korkulacak. O değilmiş. Onu bir gönderebilir misiniz bize? Yakında Bakalım bize, biz de Cebeli Tarık'a söyleyelim. Evet sorulara, <gülüyor> evet sorulara geçelim. Evet sorulara geçerken şey yapalım. Küçük Ahmet'in maceraları. Küçük Ahmet tamam. Evet, Küçük Ahmet orada gemisi e, bir enkaz halinde denizde kendisi de zor bela güçlükle adaya çıkmış ve soru şu Ahmet hayatta kalmak için ne yapmalıdır A adayı keşfe benden başka kurtulan var mı onları giyerim ben bakayım yok şu anda yok şu anda yok ama sonraki bölümlerde gelecek Gerim. Ahmet hayatta kalmak için ne yapmalıdır A adayı keşfe çıkmalıdır B kendine güvenli bir yer bulmalıdır C beslenme ve su ihtiyacını karşılamalıdır beslenme ve su ve Be bir küçük Ahmet su olarak su Ne ilk önce adaya adaya su söylerim diyorsun Aha. ne 444 falan numaradan evet. Bir de macana, bir de pompa. Çünkü pompan olmayacak orada. Adada pompa yok. Ha, onu ben de e, fırını aradım. Öyle bir telefon. <gülüyor> Tek telefon hakkımız varsa telefon ekmek var. isterim. Ekmek su, de. su yerine su ekmek Su bir şekilde halledilir ama su ekmeksiz. Ekmek öyle olmaz. Ben Lost'tan bildiğim kadarıyla ilk önce su bulmak lazım. Evet. Sonra da domuz avlamak lazım. Yaban domuzun. Tamam. Bıçak, bıçak varsa. <gülüyor> bıçak varsa. Bıçakla. Bu üçünden birini seçmek gerekirse. E... Gerek yok. Gerek, gerek yok mu? Gerek yok Oh be rahatladım. <gülüyor> o zaman su bulurum. Sonra barınak yaparım. Sonra yani akşam döneceğim yer belli olduktan sonra adayı keşfe çıkarım. Ama şurada hep şu riski ben düşünüyorum ara ara. Adayı keşfe çıkmadığım için Hı -hı. belki orada tatil köyü var. 500 metre ileride. Ben kendime kokonatlardan şey yap. İç gün kokonata mı şey yapacağım? Hakikaten. Yani? İnsanın içi kokonat. dolaşıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Buyurun. Ahmet onları izleyerek. Ee... Onlar kim? Others, Others. Others. Others. Others mı çıktı? çıktı? Ya <gülüyor> yine Lost'u hakikaten. Ege'ye şey diye bakıyordum. Sırf, sırf izlediğin şey, korunma şeylerini Lost'tan hatırladığın şeyler. Diyordum ki, Fahir haklı çıkardın ya. Ee, haklı Others diyorsun, bir şey diyorsun. Others, yani Ahmet onları izleyerek onlar hakkında bilgi toplar. Yerli kabileyle işaret diliyle anlaşan Ahmet, tarıma dayalı ekonomilerden ve hayvanları evcilleştirmelerinden onların gelişmiş bir kabile olduklarını da öğrenir. ...tarıma dayalı ekonomi belken küçük Ahmet de bu arada beş yaşında var yok yani onda söylüyor beş yaşında var yok öküzleri görünce etkileniyor <gülüyor> mu <gülüyor> ellerini arkada birleştirmiş küçük ekonomi tarıma dayalı hmm, evet, Sanayi öncesi ...ilkel bir ada toplumu <gülüyor> onlarla iletişim kurup adadan gitmek istediğini söyler Ahmet ne? adadan kurtulmalı ne yapmalı kurtul... adadan nerede <gülüyor> biz burada yaşıyoruz bizim işlerimiz nasıl geçinir bizsek ya bebi Ahmet adadan kurtulmak için ne yapmalıdır a ada halkından yardım alarak bir kayık yapmalı B. Adaya bir geminin gelmesini beklemelidir. C. Bir şişeye yardım notu yazarak denize bırakmalıdır. Pardon bir şey sorabilir miyim? Ahmet'in adadan kurtulmak istediğini emin miyiz? Çünkü belki, belki kalmak istiyor. Belki çünkü de. Çünkü Çocuk gelişmiş, sonuçta. İlilmiş bir toplum. Organik bir e, tarım yapılıyor. Pasu, meyve yiyorlar, sebze yiyorlar. Tabii evet böyle bir düzenli hayata geçmişler bu adamlar. Tarıma dayalı neydi? Ekonomisi. ekonomisi tarıma ile. dayalı ekonomiler. Ee, tarıma dayalı ekonomisiyle göz bir toplum bu. Niye terk etsin onları? Ben Ahmet'in yerinde olsam o sadece yiyecek içecek değil sanayiye yönelik tarım ürünleri. Mesela pamuk. Falan şey kahve, kahve mesela kahve, onu üretip diğer ada halklarına satıp hatta sonra silahlanıp diğer adaları sömürge haline getirerek adalar imparatorluğunu kurmak ben de, daha ben... sonra üstünde güneş batmayan adayı <gülüyor> geleceğim de, beyefendi ben de <gülüyor> e, özgeçmişimi veririm <gülüyor> kabile şefine ve <gülüyor> e, şu lafı etmek istiyorum benim gözüm sizin yerinizde çünkü bu lafı edebileceği Hayır, başka be, bir yer olmayabilir. Çünkü şef şöyle bir şey sorabilir. Ahmetciğim 5 yıl sonra kendini nerede, nerede görüyorsun? görüyorsun? 17 yaşında görüyorum. Hemen <gülüyor> cevap <gülüyor> yapıştır. İş isterim ya. İş isterim. Evet. Aş isterim. Orada iş işte çalışsın orada. Oktay oradan. iş diyor, şişeye aş diyor. Şişeye koyacakmış da. Şişeye koyacakmış. Ne şişesi oğlum tarıma dayalı. Nereden buluyorsun şişeyi? Şişeyi hakikaten yok. Kokolanta koyarsın. Sen söylemedin mi Fahit <gülüyor> şişeye notu yazarım. Yani ben o, burada bir zaten şey var. Şaşırtma açlısı. Şaşırtma açlısı olur mu canım şişeleri vardır Şişelere lütfen sorumuz devam. devam ediyoruz <gülüyor> aslında hakikaten güzel bence önce kahve yetiştir kahvenin içinde nem maddesi var veya çay çünkü çayda teyin maddesi var o da bağımlılık yapıyor sonuçta yani küçücük çocuklar kupalarda şıngır şıngır çayını içecek devam ediyoruz barınma ihtiyacını karşılayıp rahat bir uyku uyuyan Ahmet adayı keşfe çıkar adadan başka insanların olduğunu görür. Yani adres. Sen soruları istediğin sıradan Ama bir soruyu soracaktım. Bu, evet tamam. Yerli kabileyle kardeşleşen Ahmet. İhsanet anlaşır. Evet, onların davranışlarına ve diğer Öncelikle gözler. Evet, gözler. Gözler bir bakar öküzlerle, sabanlarla bir şeyler yapıyorlar. Dur. Onları da zaten böyle bir şey şey apaçı modeli çizmişler. Neyse Ahmet onların davranışlarını ve diğer canlılara olan yaklaşımlarını anlamak için sizce ne yapmalıdır? Sotaya yatır. A. Kendini tanıtmalıdır. B. Kaçmalıdır. C. 2 üç gün onları gizlice izlemelidir. Ulan iki üç gün bu çocuk ne yer ne diyeceğim. içer. Erken yatması lazım, erken kalkması lazım. Çocuk bu. Gece yaralarına kadar izliyor, akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor. Bir şey sorabilir miyim Fahir? Gerçekten yes, bu MIT'in sayfasında evet mı? Evet canım bak sayfa sayfa okudum zaten bunu o kadar bitirik yazıları vardı ki gazetede. Gözlerim yerinden çıktı yani o kadar şey. Ben kaldım. orada şey yaparım. İlk önce tüm dinleyicilerimize de onu tavsiye ederim. İlk önce birkaç defa ritüellerini izlerim. Eğer onların etrafında böyle bir put varsa put. ve bütün altında da böyle bir çünkü tarıma yanık, dayalı ekonomi ve put yanık bir şeyse orası demek ki insan kurban ediyorlar. O zaman çok ortaya çıkmamak lazım ama. Evet. Yani arkadaşımız Ege arkadaşımız yanık mı dedi bir ara Hı -hı. yanık toprakta yanık kokusu dedi ya, yakıyorlar ya orada ne yakıyorlar oğlum kurban ettikten sonra niye yakıyorlar ya ne yakıyorlar oğlum pişiriyorlar evladım neyi yakıyorlar pişiriyorlar işte neyi orada? pişiriyorlar niye adam tarıma dayalı ekonomi diyor <gülüyor> tarıma dayalı ekonomi diyorum ben sana Fahir ee, <gülüyor> tarıma dayalı ekonomi de ateş yok mu Fahir ya var Niye yakıyor oğlum o ateşi? Yoksa tarıma dayalı ekonomiyle çiğdem mi <gülüyor> Çiğ. <gülüyor> Bu hıday. Bu hıday mı ben şu anda korkmaya başladım. Neyden? Sen benimle düşersen adaya hiç korkma. Ben... <gülüyor> Oktay bir adaya düşecek olsan Ege'yle mi düşmek isterdin Benden mi düşmek isterdin? Nasıl bir adama? Başka biri olacak mı? Aynen Ahmet'in düştüğü bir ada gibi. <gülüyor> bilemez belki çıkar belki çıkmaz. Ben o hikayenin sonunu anladım ya. Ne? Orada kabile diye gözlediği şey annesi babası çıkıyor değil mi en sonunda? Ha, hayır canım hiç alakası yok. Bambaşka. Vallahi öyle vallahi öyle yemin ederim. Osa Ahmet gerizek adam. Gerizek. Annesi babasını kabile zanneder hayır, ama mi? Ama çocuk kafasını vurmuş öyle bir <gülüyor> kaza şey, esnasında. Siz kabilenizi diye böyle şey mi yapıyor? Bak? En sonunda öyle çıkıyor. Bak oku bak soruları Fahir. Bakayım. Aa kabile şefi hakikaten babası diye yavrum diye sarılıyor. Ben de ben tahmin etmiştim. Orada yani. da hemen fonda şuş parça çalmaya çünkü onu Ne çalıyor ya ben bilmiyorum. Ondan mı? Ba musaba Ahmet'i alıyor. Hey! Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Ne oldu? Ürktünüz değil mi? Vallahi yok biraz... bir soğuktan benim yoksa başka yok, bir şey yok, mi? Yok yok ben biraz e, şey oldum. Bir heyecanlım <gülüyor> devam ediyor şu anda. Onur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize fragmanı göndermiş. Ya filmin biz... filmin Sapa... adı Devil Insight değil mi? Devil o. Insight. E, aynı zamanda retweetledik bunu Modern Sabahları takip ederseniz. Hmm. E, fragmanın linkinde bulabilirsiniz. Nazlı şöyle demiş. Her an müdahale edebilmek adına yan yan izlediğim fragman sebebiyle... ...gözlerimi kaybettim sanırım demiş... Ee, Valla filmi izleyen Fragmanı izleyen bir etkileniyor Ya yani, ben fragman Cuma giriyorsa Cuma gidelim diyorum işte Benim içime nasıl şeytan kaçtıysa Güya insanları koruyacağım diye Durup dururken Nazlı Hanım işte Masum masum otururken Güzel bir Sebebi oldun Egecem Sebebi oldun Aman izlemeyin aman izlemeyin diye Onun da içine çektim şeyin Çünkü bu, bu dediğin e, Demon dediğin şey budur işte Demon dediğim bu. Ben bu, kendim demona dönmüşüm. Yani hiç farkında değilsin. İçimizdeki de... şeytan benim demek ki. Ya hayır bu ne demek biliyor musun? Ben düşüyorum uçumdan. Birinizin de paçasından tutarım. Herkesin içinde bak bir çocuk var. Bir, bir demon var bir, bir var. var, bir kadın var. Bir, bir, bir kadın ya karşı karşı cins cins var. var. Kaç kişi var. Kaç kişi ya içimizdeki? Baya karabarık Oktay. Baya karabarık. <gülüyor> Vallahi yani. Birilerini de mecbur öldüreceğiz ya. Benim o zaman, içimizdeki bizim ayakta yani. 20 kişi oturarak 14. <gülüyor> Valla kaç kişi ya? Çok kara ya. Kafam kafam karışıyor benim. Hakikaten yatıracak yer bulamıyorum Mutfakta ben. Bir... Oktay yatıracak yerleri yok. Yatırma hakikaten. sen de canım dursunlar. Olur mu nasıl? Bir Gece gün iki olacağım? gün değil ki. Ayler. <gülüyor> benim kaç yıldır içimde bir kadın yaşıyor. Kaç yıldır içimde bir çocuk yaşıyor. İşte Sırf bunların bakın Herkesin aslında. içinde sana özel bir şey değil o işte Yani idare edeceksin artık Fahir. içindeki o. çocuk da bir de büyümeyen, içindeki hiç büyümeyen çocuk var. Tam şey gibi yani. İblis desen iblis değil. Ama o bazı, bazılarında çocuk. o çocuk mesela çok, çok çocuk hoşum. büyüdü kocaman. Bıyıklı bıyıklı bir delikanlı oldu artık ya. O, o noktaya geldi. O zaman gel. senin içinde çocuk yok Faiz Tamam işte bayıklı işte. bir adam var. Bazı, Bazılarının içinde çocuk var ve de sürekli konuşuyor çocuk. Benim içindeki çocuk ba bana 10 yaş fark attı kesinlikle kesinlikle. Hadi ya o zaman sende de çocuk yok. İyi ne mutlu ya size öldürmüşsünüz. Siz o gitti üzüldüm. Ahmet nerede Mehmet diye o ortaokul oldu içindeki çocuk bir tane yerinde yeni çocuk e Kadro Kadro musun sen kadrolu yapsa da içini. Şimdi <gülüyor> i̇çini kadrolu yap. Yani, yani içimizi kadrolu yapıyoruz. Yani mesela bir çocuk şey olmadan o çocuk gittikten sonra emekli olsun artık o çıksın. Başka bir çocuk öyle gelsin. Multiple demonic possession değil mi? Ee, mesela, evet. Mesele multiple sıkıntısı. demonic possession dediğimiz hadisi tam anlamıyla Herkese kısmet olmayacak bir şey. Valla <gülüyor> hakik. Cuma günü seyredelim mi? Cuma günü seyredelim. Cuma günü Çünkü yani kendimizi yani. çok güvende hissedebiliriz. Öbür Hı? cuma seyredelim. Nasıl güvende hissedeceksin kendini Fahir? Ne güvenerek mi? yani? Cuma gününe güvenerek. Bütün şeyi cuma gününde güveniyorum vallahi. Bazen yanlış şeylere güvendiyimi düşünüyorum Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen. <gülüyor> vallahi yani. Ne olacak ya sevdilim ya? ya bu, haftası, bu hafta gelmiyor zaten. Daha buralara gelmez. Yani, Rahat ne? olalım <gülüyor> yani. Daha onla daha uzaklar. Buralar daha sığ mı yani? Tabii tabii. Daha daha buralara gel. Ama ne o zaman niye insan ağzına bir parmak bal çalıyorlar? Ondan sonra yalayıp yalıyorlar. Ben balı yalayıp, ya duruyor. ne? Şey gibi bir ya şey. sen sevmedin ama ben çok şu anda istiyorum o filmi. Evet izleyen. ben de istiyorum. Ben demonika hadiseleri severim. Aa, en İnsanın son. ağzına bir parmak çemen çalmışlar gibi. Acılı acılı böyle bir şey. Çemen mi? Bak Hı -hı. çemeni de severim. Oktay Sever. Verdiğin örnekler <gülüyor> bazıları çemen sever. Kusurlu benim için. Biriniz gitsin çok güzel. Ben şimdi filmden göreceğimi gördüm. Kızı biliyorum, adamı biliyorum, ortamı biliyorum falan. Adam kim? Adam? İşte doktor. İşte kıza yardım işte. eden doktor, Bilimsel doktor mu? Bilimsel adam. Doktor, exorcism'dir. Science and Religion mıydı, neydi? Böyleydi. Science and Science and Religion'da yüksek lisans yaptım. <gülüyor> gündüz vakti ortalık şeyken Aydınlıkken güzel güzel bir özet geçer filmle ilginç. Böyle oluyor da böyle oluyor yok. yok bir şey Ve de oldu. üç cümleyle özet istedim. Ve sen çok... ortalık aydınlıkken diyorsun. İkinci kere mutfakta bir fragmanı izlerken başkalarının bardaklarını tutuyordun. Korkudan. Evet. <gülüyor> İzlememek için. Yani bana anlamsız fragmanı. sadece. Ve de üç cümleyle. Yani çok ayrıntıya girerek benim hayal gücümü devreye sokmadan Orada oraya gidiyor kızın içine kaçmış orada çıkardılar. Üç cümle mi bu şimdi? Hı. He o kadar daha uzun istedim. Tamam ben, sonra... ben anlatırım o zaman ya sana. Ya Şimdi ben... de anlatırım. izlememe gerek yok yani. Çünkü ben bu filmin sonunda neden korkuyorum biliyor musun? Neden? Böyle bir şeyler olacak falan. Kıstam kurtuldu zannedeceğiz. En sonunda bir tane artık orada bir şey olacak. O oynayacak tekrar. <gülüyor> Tabii canım. O, o oynay oynayacak yani şöyle işte bak. Parmağınızı bak. şöyle yapın. Kanca gibi yapın. oynayacak Or diye hareket edecek <gülüyor> mi Ha işte kitap olacak da bunlar. Ah neyse bu işi de atlattık gideceğiz. Kitapı kitabı diye sayfası açacak. Bir şey olacak. Aynada bir mum bir şey olacak. diyecek bir şeyler olacak. Yok ben de şeyden korkuyorum mesela. Bir hiç tahmin etmediğimiz birinin kameraya bakmasından filmin sonunda. <gülüyor> ya yani çünkü Demon dediğin şey. Ya da Devil dediğin şey. şey kitaba kitaba girmez de Tabi kitaplarda da vardır. Ee, ama genelde canlı canlı tipi bir şey düşünüyorum yani ben. O yüzden kameraya bakacaktım. Mesela Bayağı o adam, kız hamile kalacak. En sonunda öyle bir şey çıkabilir. Kızın en sonunda hamile olduğu bir Anam diyebilirler. Ha bebek doğ, doğduktan ha, yani. sonra Hadi mesela buyurun. bebek çığlığıyla bitmesi mesela. Çığlık değil de bebek ağlaması. Böyle bir demonik bebek daha. Demonik Ben bebek. o şeyden şüpheleniyorum. Demonik bebek. O, o şey var ya yardım eden çocuk, San Sanrılıç'ında evet. yüksek lisans yapan çocuk. Hı -hı. O çocuktan şüpheleniyorum ben. Hı -hı. Esas Hı -hı. şeytan. Esas Ama şeytan bana bebe o baba çok mantıklı geldi. 2012'nin ilk demonik bebesi dünyaya geldi. Demonik bebe. <gülüyor> ben bir şey kurarsam bir köy, şey. şehir. Ben diyeceğim ki ilk köy falan kurmak isterim. Güzel bir şehir. Site kurunca be şehir kurmak. Site şehri mi? Evet. Yani evet site bu mi? aşamayı hızlı evet. geçmek istiyorum. Evet. Kırarsan Hadi bir gün. Demonik bebeler diye bir otobüs durağı olsun istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> demonik bebeler değil. Demonik bebeler ilk durak, demonik dedeler son durak. Nasıl? Oo. Çok güzel. Demonik dedelere gidiyoruz. Veya kara, to kara toprak da olabilir son durak. Dedelere kara gelesin. gelesin. Kara toprak mı? Hı -hı. O çok şey. Evet arkadaşlar. <gülüyor> sizi çok, sike... Hüzünlü bir yolculuk o ya. Hüz... <gülüyor> hüzünlü ve uzun da bir yolculuk. Ya demonik bebeler diye semtin olsa gene onu şoför şey edecek. Demonik de inecek var mıdır? Hayır canım. ...demonikte de... ...bak son durak dedelerse mesela... demo Şafir Bey... Demonik hangi, ...hangi demonikte? Ya hep bunlar tabii sorulacak... ...o siteyi kurarken tabii... <gülüyor> ...yani sonuçta kervan yolda düzülür beyler... ...yani o zaman göreceğiz... ...bakarak olacağız yani... ...değil mi? Evet, Ki, de, i̇ki deyimle... deyimle bitiriyoruz programımızı... <gülüyor> ...bakarak olarak da kuruyoruz ...ve kervan yolda düzülür... Evet, ...sevgili dinleyiciler... ...güzel soğuk... ...hala karın devam ettiği... ...bir salı sabahında... ...beraberdik modern sabahlarda... ...korkulardan uzak... ...sevgiyle...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 Radyo Tüde <Gülüyor> Modern Sabahlar Son Erdi <Gülüyor>